Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah ve ba'd. Şimdi bir kaç tane soru geldi. Bazı Müslümanlar bazı arkadaşlar devamlı soruyorlar. Hazret Hıdır'la ilgili. Hazret Hıdır peygamber mi? Değil mi? Nerede yaşamış? Nedir? Hazret Musa'yla kıssasıyla ilgili. Bu kıssayı açıyorlar mısınız? Ee, Hazret Hıdır şu ana kadar hey mi Gelip dolaşır mı Divane gibi çöllerde dolaşıyor Yardıma koşar vesaire. Bu türlü bildiğimiz halk içinde ki Bütün e, Bu türlü sorular Devamlı tekrar olunur e, Bunun cevabını istiyorlar Ben de bu soruları Hepsini e, bir araya Toplayıp dedim Bir arada e, e, Cevaplayalım Bunu da cevaplamak için Asıl da ehli Sünnet alimleri e, Hazret Hıdır'ın e, Geçtiği Kur'an'da Hazret Musa ile Hazret Hıdır e, Geçtiği e, Kehf surasındaki e, Kıssa Hazret Musa ile Hazret Hıdır'ın arasında Geçmiştir Ondan dolayı e, ben diyorum e, Şöyle uygun gördüm Bu kıssayı açılıp Ondan sonra bu diğer Meseleleri bu kıssanın içinde Cevaplayacağız Allah'ın izniyle Bu kıssada e, Kur'an içerimde e, Biliyoruz A'udu billahi mineşşeytanirracim Ve iz kâle Musa Lifetâhu La ebrehu hatta eblugha mecmâ Al bahreyni au amziye hukuba. Şimdi Hazreti Musa e, Bu kıssa tabi e, Kehf surasında 50, 60. ayette geçiyor. Ta nereye kadar? 82. ayete kadar. Bunları inşallah okuyup açıklarız. Ama bunları açıklamadan önce biz nereden biliyoruz bu Hazret, burada çünkü Hıdır'ın adı geçmiyor. Nereden biliyoruz Hazret Hıdır'dır? Çünkü Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem haber gelmiştir. Haber gelmiştir. Bizim itikadımız Yen yani Resulullah'tan alınır. Yen yani Kur'an'dan alınır. Yen yani Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem. Onun haricinde itikadi meseleler, gaybi meseleler, iştihatla, sahabe görüşüyle olmaz. Her şeyin kaynağı yen yani Allah, ya yani Resul olması lazım. Hıdır aleyhisselam ile ilgili aynen meseledir. Şimdi bu e, bir kütüb sünnede, kütüb tisade bile Hıdır aleyhisselam Hz. Musa'nın olayı geçiyor. Ama Bukhari Müslüm'de geçtiği için bu neden yetiniyoruz. Bunlar da en sahih kitaplardır. Bukhari de Müslüm'de geçiyor. Bu da nedir? Ee, Rasulullah sallallahu aleyhi sallam e, buyruğu üçü Bukhari'de geçti, bir de Müslüm'de geçtiği gibi. Kitabül Fazail Kitabül Fazail de Müslüm'de geçiyor. Ne diyor? Bap Fazailu Khizr aleyhisselam. Hıdır Aleyhisselam'ın faziletleri. Bukhari Rahimavullah, kitab-ül ilimde, icarede, şurutta, bedül, ül halk, enbiyata, tefsirde, iman-nudürde, tevhid bablarında bunu zikrediyor. Bu da nedir? Hazret Hıdır, biz hadis gibi açıklayalım, sonra döneriz Kur'an'dan okuruz onu, sonra buradan fıkıh ve istimbatları çıkartıp böyle inşallah Allah'ın izniyle ee, bu sorulara da cevap veriyoruz. Hadisi de kısa okuyarak, tam da tayin okumayarak yani faydalı yerlerini okuyalım, uzamasın diye diyor ki e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki e, tabi bu hadis Ubayy ibn Ka'b el-Ansari radıyallahu anhü'den rivayet oluyor. Diyor ki Resulullah'tan eşittim dedi ki Musa aleyhisselam Beni İsrail'de bir gün konuşma yapmış. Konuşmadan sonra bir adam geliyor ona Ya Musa diyor senden yer üzerinde ilimli var mı? Hazreti Musa da hayır yoktur diyor. Böyle dedikten sonra Allah vahiy gönderiyor Hazreti Musa'ya. Diyor var ya Musa o da kulumuz Hıdır'dır. Hıdır'dır. Hazreti Musa merak ediyor. Diyor ya Rabbi bu Hıdıra nasıl ulaşıyorum? Allah subhanehu ve teala de Diyor ki ulaşmak için işte yolculuğa çıkacaksın Nerede bulursun hıdırı? Orada bir balığı Kurutursun Tuzlarsın Torbaya koyarsın Gidersiniz O balığı kaybettiğin yerde Hıdırı bulursun Hazreti Musa da Yanına Bir Cenç bir telebesini alıyor. Gidiyorlar yolculuğa çıkıyorlar. Hoca telebe yolculuğa çıkıyor. Bir peygamber, o birisi telebes. Çıkıyorlar yolculuğa. Bir taşın yanında, kayanın yanında duruyorlar, biraz dinleniyorlar. Ondan sonra bir de devam ediyorlar. Sonra Hazreti Musa biraz daha yürüyor, yoruluyor. Diyor ki, ey Musa, ey Feteh, cenç telebesine sesleniyor yemeğimizi getir biz acıttık orada da fete Hz. Musa'nın talebesi diyor ki ya Musa diyor ben balığı şeyde unuttum taşın yanında beni de şeytan, şeytan unutturdu bu taşı ondan sonra Hazret Musa tamam diyor balığı unuttuysan o zaman şey e, oradadır Hıdır Aleyhisselam. Allah'ın dediği gibi. Ne yapıyor? Hazret Musa dönüyor. Hıdır Aleyhisselam'ı nerede görüyor? Orada görüyor. Tabi bu rivayet Buhari Müslüm'den ben kesin toplayacağım. Sonra Hazret Musa diyor ki Gelip e, Hıdır Aleyhisselam'a Tabi bu arada Burada bir mucize oluyor Kur'an'da ediliyor bu O da nedir balığa e, O telebesi Balığı poşeti torbayı koyuyor yanında O bir damla su değiyor ona O balık kuru balık Tuzlanmış balık canlanıyor Denize iniyor Bu da bir mucize orada oluyor Ondan sonra Geliyorlar bakıyorlar Hıdır Aleyhisselam bir elbisenin üzerine uzanmış Buradasını salmış Üzerine uzanmış yüzüne çekmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Hazreti Musa da diyor Esselamu aleykum Hıdıra veriyor Hıdır başını örtmüş Bu arada Hıdır aleyhisselam yüzüne atıyor Diyor ki enne bi arzike selam Yer üzerinde salam var mı? Ondan sonra Hazret Musa diyor ki ben Musayım. Beni İsrail Musası diyor. Evet diyor. Diyor Hz. Musa dönüyor diyor ki ben geldim sana Allah'ın öğrettiği ilimden beni öğret. Sana bazı ilimleri öğretmiş, beni öğretmemiş. Bana da bazı ilimleri öğretmiş, sana öğretmemiş. Ondan dolayı sen bana bazı ilimleri öğret ben doğruyu bulayım, faydalanın bundan. Sonra Hazreti Musa Hıdır diyor, sen benimle sabredemezsin. E, çünkü sen bilmediğinin üzerinde nasıl sabredersin? Hazreti Musa diyor, inşallah sabrederim. Senin emrinden çıkmam. Ondan dolayı anlaşıyorlar, gidiyorlar. Yolda yürüyorlar. Bunlar hepsi nerede geçiyor? Hadiste geçiyor. Tabi kuran içerisinde Kerim'de de aynısını geçiyor. Burada biraz detayı var. Bunlar diyor ki, Hadiste geçtiği gibi diyor ki bunlar sahil çınarında yürüyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki. Musa'yı da Hıdır sahil çınarında yürüyor aleyhümme salatu vesselam. Bu çizsi bir cemi görüyorlar. O cemidekiler Hazreti Hıdır'ı tanıyorlar. Tanıdıkları için alıyorlar cemi oları. Bir yerden bir yere aktarıyorlar galiba. Orada Hazreti Hıdır'ı tanıdıkları için bunlardan Hazreti Hıdır'dan ve Hazreti Musa'ndan para almıyorlar. Ne yapıyorlar? Para almıyorlar. Olar da teşekkür edip oturuyorlar. Bu arada bir kuş geliyor. E, cemiye konuyor. Ondan sonra gagasını denize batırıyor. Hazreti Khidr diyor ki Ya Musa diyor bu kuşun gagası denizden ne kadar su aldı? Az bir şey hiç sayılmaz. Bizim ilmimiz Allah'ın ilmi yanında la şeytir Bir şey değil. Ondan sonra Hazret Hıdır Sefi'ne Cem'i devam etmeye başlıyor. Hazret Hıdır gidip sef Cem'i'den bir e kalası söküyor. Cem'i'nin bir kalasını söküyor. Ne oluyor bu Cem'i? Sökülse kalası bozuluyor. Hazret Musa burada hemen e devreye giriyor. Çünkü Nebi'dir. Nebi de emr bilme'ruf ve ne'i al-munkar'dan görevlenmiş. Hemen diyor niye böyle yaptın? Bunlar bizden para almadılar. buların iyilik karşılığı sen gelip kötü bir fiil yapıyorsun. Cemilerine zarar veriyorsun. Ondan sonra Gıdır Aleyhisselam diyor demedim sana ben, sen benimle sabredemez misin? sabredemezsin. O Hazreti Musa burada uyanıyor. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam diyor ki kusuruma bakma ben sözüm üzerindeyim. Yanlış yaptım. Ondan sonra devam ediyorlar, cemiden iniyorlar, devam ediyorlar. Yolda yürüyorlar, bakıyorlar bir kaç tane çocuk oynuyor. Hazret, Musa, e, Hazret Hıdır çocukların birinin yana çekiyor, onun başını kesiyor. Burada Hazret Musa daha şiddetli devreye giriyor. Çünkü çok münker, kötü bir fiil görüyor. Diyor, nasıl bir temiz bir nefsi öldürüyorsun? Bu cürümdür. Hazreti Hıdır diyor ki demedim sana ey Musa benimle sabredemezsin. O zaman Hazreti Musa ne yapıyor? Kendisine bir şart koşuyor. Diyor ki bir, bir, bir özür diledi. Çincide olmuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada diyor ki Hazreti Musa acele etmeseydi biz çok şey öğrenirdik. Ne diyor? Bundan sonra diyor eğer ben bundan sonra eğer ben Böyle bir şeye kalksam artık benim işime sorum yok seninle. Ondan sonra devam ediyorlar. Bir çöye gelirler. O çöy ehli, e, Hazreti Musa yolculuğu geldiler. Yemekleri kalmamış. O çöye ehline kapı kapı dolaşıyorlar. Bize e, ikramda bulun. Yani azıcık yemek verin. Kimseye onları misafir etmiyor. Ondan sonra yürüyorlar. Bakıyorlar bir duvar düşecek. O duvarı kalkıp ne yapıyorlar? Aleyhisselam. Düzeltiyor, yapıyor, yeniden düzeltiyor, cüclendiriyor. Burada Hazret Musa yine sabredemiyor. Allah Allah diyor. Bu çay ehli bizi ikram etmedi, sen kalktın, buların duvarını yaptın. Orada Hazret Hıdır diyor, artık bu sondur. Bu benimle senin aranda. Çi nedir? Yolculuğun sonudur. Diyor ki o, buların da sebebini bilindireceğim sana. O cemi, ki ben o Cemii Ayıpledim, bozdum onu. Bir kalas kuparttım o cemiden. Çünkü o ceminin peşlerinde bir ne vardır? Bir kral vardır. Her düzgün ceminin üzerine el koyup kendi malı yapıyordu. Bunlar da miskindiler, fakirdiler. Bunların da e, bu, bu cemiden ekmek kazanıyorlar. Böyle yaptım ki Allah bunların işlerini kolaylaştırsın. İkinci, çocuku öldürdüm çünkü o çocuk kifir üzerine olacaktır. Baba annesi da salihidir, onlara aziyet verecektir. Öyle istedik olsun. Üçüncü de duvarın altında diyor ki yetimin hazinesi vardır. Babaları da salih insanlarıdır Allah da istedi o hazineyi büyük olarken kendileri çıkartsın. Burada hadis bitiyor Bukhari-i Müslüm. Burada bu hadisi niye okuduk Kur'an-ı Kerim'den önce? Çünkü bu hadiste sabittir. Nedir? Sabittir. İnnehu hıdır aleyhisselam. Bu hıdır aleyhisselam Musa'nın hıdırıdır. Hz. Musa'yla Kur'an'da geçen görüşmelerdir. Şimdi ayet nereden başlıyor? Buradan başlıyor. Musa dedi fetâsine. Feta telebesine. Genç bir telebesine. Biz artık yolculuğa çıkacağız. وإذ قال موسى biz yolculuğa çıktık yanımızda da balığı getirdik. Buradan başlıyoruz. Önceden başlamıyoruz. O hadis önceden açılıyor Yer üzerinde var mı senden bilgili? Çünkü Kur'an azdır, özdür. Hadis Kur'an'ı her zaman şerhidir. İlk müfessir Kur'an'ın Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Hz. Musa fetâsına ne diyor? Diyor ki hiç ben durmak yoktur. Yola devam. Ne zaman? Mecmâ'l-Bahri'ne geldik. Çi, çi denizin bitiştiği yere kadar. Hatta bizim hedefimiz Hıdır Aleyhisselam'dır. Neye çıkıyoruz yani? Yolculuğa çıkıyoruz. Ne yolculuğuna? İlim talebine. Felemmâ beyine, mecma'a beyne beynihime çi çi denizin arasında Çi Deniz'in bitişikliği yerde olduklarında, orada vardıklarında nesiye hutehuma fetteheze sebiylehu fil bahri saraba. Orada hüt'ü unuttular. Hüt dediğimiz balıktır. Balığı unuttular. Ha? O balıkta da enteresan bir şekilde canlandı. Denize indi. ciderekte de iz bıraktı denizde. Felemme caweze bunu geçtikten sonra Gittiler bir de. Kale li fetahu dedi cence. Atina gada'ana lekad lakayna min seferine Biz seferimizde yorulduk. Yolculukta yorulduk. Getir yemeğimizi yiyelim, cüclenelim. Nere devam? İlim talabına. Hıdırı bulmaya devam. Kale Feta dedi cence. Ara dedi gördün mü? İz eveyne ile s oçi bahrin bitişinde bir taş vardır oraya yetiştik biraz dinlendik orada ben fe inni neseytu lhutah orada ben balığı unuttum ve ma ensaniyahu illa şeytan beni de şeytan unutturdu onu en etkuruhu sana söyleyeyim onu ve tekade sebebihi fil bahri acaba çok acayip bir şekilde canlandı gitti kale zalika ma kunna nabghi Hazreti Musa hemen uyandı Unuttu yemek memek. Yemek hedef değil. Yemek vesiledir. Neye? Hedef. Hedef nedir? İlim talabi, Yemek nedir? Güclenim gidiyor. O işte bizim hedefimiz dedi. Bunu biz istiyorduk. Ferted ala athârihime qasasâ. Döndüler o. izi toplayıp bir de o sahranın taşın yanına gelsinler. Orada. Ne oldu? Kur'an demiyorum. Hıdır'ı gördü, salam verdi. Bunu Kur'an demir. Kur'an, Kur'an özdür, sözdür. Kale lehu Musa. Çime dedi Musa? Hıdır aleyhisselam. "Hal ettebi'uke ala en tuallimeni mimme ullimte rüşte Ben sana seninle kalkıp oturayım. ilim talep edeyim senden. Bana izin verir misin? Ben ilim talep edeyim. Hatta doğru yolu bulayım. Onu ile amel edeyim. Hal ennek Sen benimle sabredemezsin. Burada Musa bir sürpriz geldi ona. Nasıl ben peygamberim kelimullaham benimle sabredemez? Ama ayet açığlıyor onu. Niye sabredemezsin? Küçük düşürmedim seni ey Musa. Ve keyfe tesbiru tuhit Sen bilmediğin şeye nasıl sabre Bu insanoğlunun fıtratında var. Qala setecini inshallah. İnşallah sabıran ve la a'sî leke amra. Hazreti Mesnevidir. İlim talabın edebin de bilir. Dedi inşallah beni sabr eden la amra. Sen de sözüne hiç karşı çıkma. Kâle fe in itteb'atni fe la tes'alni an şey'in O zaman Hızır Aleyhisselam dedi bir şartım var. Benimle gel. Bana uy. Kal benimle ilim öğretirim sana ama bir şartla. Hiçbir şey sormayacaksın. Hatta ben sen açıklamasam. Anlaştılar. Fantalaqa. Yola düştüler. Hatta ida Sefineye, gemiye bindiler. hark Harak nedir? Haraqa yani bozdu onu. Hırk etti. Bozdu. Mesela delik açtı. Yani bir tahtasını koparttı. Hadiste diyor bir tahtasını koparttı. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا بمن طاختسني قفرت دين delik açtın hatta insan, bo, bo, boğacaksın bunları sebep olur buları boğmaya ceminin batmasına kötü bir şey yaptın Khidr döndü Aleyhisselam ne dedi Hazreti Musa'ya kale <gülüyor> Alam aqul inneke lan tastati'a ma'iyya sabra demedim sana benimle sabre gelemezsin Hemen Hazreti Musa uyandı. Kale la tu ahidni. Affet beni. Kusuruma bakma dedi. Bir manasıytu ben unuttum dedi. Ondan dolayı affet beni. Ve la turhikni min amriye usra. Affet beni. Şey yapma. Ben çünkü e, unuttum. Unuttuğumdan da dolayı beni zor duruma bırakma. Tamam kabul etti Hıdır. Fanta laqa. Bir de devam ettiler. Hatta iza laqiyahu la men fe bir çocuk buldu öldürdü onu. قال اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَك۪يَّتَمْ بِغَيْرِ نَفْسٍ Bir temiz bir nefsi öldürdün. Karşılıksız yani bir nefis niye öldürülür? Kısastan öldür Bu karşılıksız öldürdün boş yere. لَقَدْ جِئْتَ شَيْءًا النُّكْرًا Nukur nedir? Çok kötü, bir, felaket bir şey getirdin. Birincide dedi çok münker bu nukur daha şiddetli bir inkardır. Hal elem aqul lek inneke lan tastati'a ma'i sabra? Demedim sen ay Musa benimle sabre Hazret musabu sefer özür dilese de olmaz. O zaman ne yaptı? Şart koştu. Qala in sa'altuke an shay'in ba'daha fala tusahibni. Kad balaghtu milladun milladun ni'dra. Bundan sonra ben senden bir şey sorsam artık benim işime son ver. Sen de burada haklısın. Fan قبل التين والدون حتى اذا اتى اهل قريه بالчоيه جلد استطعمى اهلها فابوا ان يضيفوهما bize yemek verin acı kim bizim misafir eder hiç kimse misafir etmedi öyle cimri bir çöy ehliydi sonra devam ettiler fawajada fiha cidaran yurid an yenqadhu fa baktı bir bu çöyde çöğü çöyler Bunlara yüz vermediler, yemek vermediler. Bunlar devam ettiler çöyde. Baktılar çöyde bir duvar düşecektir. O duvar ne yaptı? Düzeltti. Destek verdi o duvara. Baya emek verdi demek ki İnşaat yaptı. Hemen Hazreti Musa yine unuttu. Sabredemedi. İsteseydin bunu karşılıklı yapardın. Onlar bize karşılıksız şey vermediler. Hıdır Aleyhisselam ne dedi? Artık senin işine son. قال <gülüyor> bu aramızdaki ayrılık noktasıdır ama seni ayrılmadan önce saune biuke bi ta'wil ma lam tastati sabra sana haber veririm sabretmediğin meselelerin de haberini vereceğim sana te'vilini açığa Ama sefine, safinatu o sefine cemî fakat <fekânet> lı masakina yagmalonun fılıpı, faredtu an agibha. Ojme, miskinler Miskin, fakirden bir derece özkündür. İşi var ama yetmez ona parası. Denizde çalışıyordlar, insanları gelip getirdiler, yanda balıksıdılar. Faredtu an agibha. Onu ben istedim, cemiyi şey yapım, defolu yapım. Neden? Vakana <fekânet> vrahum mlekun yakdu kulu. يَأْخُدُ كُلَّ سَف۪ينَةٍ غَصْبًا Bunların peşlerinde bir kılar vardır o o semte. O kral hangi defosuz, güzel, cemiyi gördü, el koyuyordu. Bunu ben defalandım, hatta el koymasın, bunlar işlerine devam ettiler. وَأَمَّ <Gülüyor> الْغُلَامُ Çocuka gelirçem. فَكَانَ أَبُوا اَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ en اَنْ <Gülüyor> يُرْحِقُهُ yürhî kahuma tugyanen ve kufra babaları da bunların bu çocukun babasıyla annesi eee mümin salih insanları idiler korktuk fitnoslar babaydan anaya onun için bunu öldürdük fa eradna en yubedlehu yubedlehu ma rabbuhuma hayran minhu zekaten ve akrabo ve akrabu rahma Allahu teala istedi Allah Teala bunlar için ne yapsın yerlerine daha salih insanlar versin. ve evlediler verirsin. Ve cidaru duvara gelirken fe kana li gulamayn fi'l Bu çi çocuk vardır o memlek o köyde bizi ziyafet etmediler. Ve kana tahtuhu kenzun kanzu lehuma. Bunun da altında e, neleri vardır? Kenzleri vardır. Yani baba babaları e, o, o, e, servetlerini o duvarın altında gömmüşlerdir çocukları büyük olarken o duvarın altından servetlerini çıkartsın ve kâne ebuhumâ salih bunların da babaları salih insanlarıydı fe erâde rabbuka en yebluğâ Allah istedi ki bu neden bu duvarı yapmakla bunlar büyük olsalar rüşt ba, ba, buluk çağına gelsinler akılları rüşt e, seviyesine gelsin onlar çendileri çıkardılar. Ve <gülüyor> astahrija kanzuhuma <Çıkartırlar>. rahmeten <gülüyor> min rabbika. Bu da Allah'tan bir rahmettir. Ve ma faaltuhu an amri. Ben bunları çende emrimle yapmadım. Neyle yaptım? Allah'ın emriyle. Dehalika <gülüyor> tevilu. Bu işte senin bilmediğinin melem tastati alay <gülüyor> sabra. Sabır edemediğin meselelerin tevili nedir? Budur. Bu nerede geçiyor? Bu Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Şimdi kıssa bizim aklımızda canlandı. Emin de olduğu bu Hıdır Aleyhisselam'dır. Şimdi önceden Hızır Aleyhisselam'a geçmeden önce alimler bu kıssadan çok e, delaletler, hadisler, dersler ve faydalar çıkartmışlar. O faydaları İmam Nevevi'den İmam İbni Hacer Askalani bu hadisin şerhlerinde zikretmişler. Ben de bunları teker teker Kısa başlık olarak bunu sayacağım. Birincisi, birincisi Hazreti Musa'nın kıssasından Hıdır Aleyhisselam'dan ders çıkarttıklarımız nelerdir? Bir, ilim talabı nedir? Mustahaptır. Velev ki çok uzak olsa. Velev ki çok uzak olsa. ilim talabına gitmek mustahaptır. Bel-İslamiyet bunu ne yapıyor? Teşvik ediyor. Her insan ilim talep edecektir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Talep talepul ilim ilmi farize farize likulli muslimin lim kulli muslimin ve muslima her musliman erkek ve kadın üzerine elim talebi farizedir vaciptir farzdır. Ve lev chi uzak olsa. Burada bir rivayet var diyor utlubul ilme ve lev kana fi xin ilmi ilmi talep laun ve lev çin Bu hadis mevzu'dur uyduruktur aslı yoktur. Ama İlim talebi müsteheptir. Bak Hazret Musa uzak yola gitti ilim talebine. İkinci bir dene ne kadar ilmi çok olsa müsteheptir yeni ilimler öğrensin. Çünkü ilim sonu bitmez. İlimin sonu bitmez. Onun için Hazret Musa nebi olduğuna göre ben en alemim yer üzerinde dediğine göre ne yaptı? Merak etti ya Rabbi beni hıdırı göster o kulu kimdir ben gidip ondan ilim tarap edeyim. Onun için hiçbir zaman deme benim ilmum var. Her zaman ne kadar alim olsan gidip başka alimlerin yeni kitabını okursun yeni derslerine katılırsın. Sonra Üçüncü fayda ne diyor alimler? Her zaman insan kendi, kendinden üstünden ilim alması lazım. Bu bir fazilettir. Bu bir fazilettir. Kendinden üstünden ilim alacaksın. Hazret Musa e, o Hazreti Hıdır bildi bazı şeyleri biliyor. Onun için gitti talep elme Demedi ben peygamberim. Deme ben ermişim. Elimde ermiş yoktur. Elimde, ilimde her zaman yerinde sayıyorsun. Senden muhakkak bir tane daha fazla alim var. Dördüncü diyor alimler, ilmin, talabil ilmin fazileti çok büyüktür. Çünkü bir peygamber o kadar gitti. Beşinci, ilim yolculuğuna çıkarken Allah'a tevekkülden sonra yanına alacaksın? Yiyecek içeceğini vesileyi alacaksın. Ne vesileyse, mesela bugün gittin, yiyecek içecek aldın, yiyecek içecek yerine bir günde para geçiyor, yani pasaport geçiyor, bunları yanında alacaksın, kimliğini alacaksın, yok diyeceksin bazı gruplar gibi, bazı fırkalar gibi. Biz Allah'a tevekkül ediyoruz, Allah'ın salih kullarıyız, biz Allah rızası çıkıyoruz, Allah bize yardım oluyor. öyle bir şey yoktur. Ne dinimizde, bak ne önceki peygamberlerde. Bu dünya sebeplen mükevvendir, her zaman biz sebep alacağız ilim talabında da zat alacağız. Altıncı fayda, Edebu maal alim. Alimle edeb nasıl olur? Gördük Hazreti Musa, Hazret Hıdır'dan nasıl e, anlaşıyor? İşte ben sana saygı gösteririm, ben sana e, sözünden çıkmam diyor. Yani her zaman karşı tarafa e, telebe, alimi sonsuz bir şekilde ne yapacaktır? Onu e, sonsuz bir şekilde ilmine uyacaktır saygı gösterecektir Madem bir de neden ilim öğrenirsin ona saygılı olacaksın o senden küçük olsa bile o ilmi öğrendiğinde ona saygılı olman lazım 7 her zaman ilim de ne ne e, ne mutahaptir her zaman açığlamak mutahaptir bilmediği şeyleri insanlara açığlarsın, hatta merakları için su uzanla düşmesiler onu çıkıdır Aleyhisselam Musa'ya Açıkladı. Sekizinci fayda, bir söz verdin sözünde duracaksın. Bak Hazreti Musa sözünde verdi en sonunda sözünde durdu. Bu sözde durmak önemli meseledir. Her şeyde şer değil ilim talabında. İnsanoğlu sözünde her şeyde duracaktır. Günlük hayatında. Onuncu fayda diyor ki bir dost sana ikram etse evinde kalmak Elbise, e, yolculuk, e, merkep e, paranı verse Bunda bir mahsur yoktur Yani sen bir günde bir, bir, bir şahsa diyorsun Gel seni ben haca göndereyim Gel yani gel seni ilim talabi için ben masrafını çekeyim Bunda bir mahsur yoktur Çünkü Hz. Musay'dan kıdır e, karşılıksız Neye mindiler? Cemiye Niye mindiler? Çünkü onlar Hıdır'ı tanıyorlar O tanıdıktan dolayı Bunda da bizim için bir fıkıh nedir? Mahsuru yoktur için 11. fayda her zaman diyor ki zahira hükmederiz. Zahir hüküm önemlidir. Çünkü Hazret Musa zahiren o sefineyi bozdu, çocuk öldürdü. Bu zahirdir. Hatta bizim için bunun illeti bilinene kadar mükelleftir insan oğlu zahire hükmetsin. İslam da böyledir. Ondan sonra hiç e, doğa Dua etmek her zaman nedir? Müstehaptır insan bir tanesine dua ederken önce kendi nefsiyle başlasın. Kendi nefsiyle dua etsin. On üçüncü sebep, e, caizdir ilme ve ilim ehline hizmet etmek. Yani kimse demesin ben filanın kölesiyim filan. Alimlere hizmet etmek nedir? caizdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeler hizmet ederdir. Abu Bakır'a diğer sahabeler, alimlerimize sahabeler, e, Hazret Musa'yı da fetahsı idir, hizmet ediyordu ona. Sonra ilim talabında mutavazi olmamız lazım. 14. şey budur. İlim talabında Hazret Musa gibi tavazı göstereceğiz ne kadar peygamber olsak. 15. Eğer bir şeyi bilmiyorsan alim de olsan ne diyeceksin? Allahu alem diyeceksin. Allahu alem. Bu adaptır. Çünkü Mu Musa ne dedi yoktur dedi ama Allah bilirdi var. Bu da o çıktı. Bilmediğin şeyde Allahu alem dersin. Onun için sahabe Resulullah'a her zaman derdir Allahu ve Resuluhu alem. Allah ve daha daha bilir. Bugün de biz bunu diyebiliriz. Hayır. Bugün de biz diyebiliriz Allahu alem çünkü Resul'a aramızda yoktu. Evet. Çünkü Resul şu anda bilmiyor ne var. O zaman biliyordu. 16. 16. şey şeriatten ne geldiyse bizim üzerimize vaciptir ne o emre teslim olmaktır. Eğer onun hikmeti bile aklımıza gelmese biz o emre teslim olmaktır. Bu deneden çıkıyor Hazreti Musa'nın kıssasını. 17 yedinci Caizdir ilimde Tartışmak Yani ilimde e, karşı taraftan Niye böyle oldu Ne için böyledir Neden böyledir Bunu cavaz var Ama nedir bunun da adabında Urfunda yapacaksın bunu Yok cahil cahil tartışacaksın Yani tartışmanın Soru sormanın istifham sormanın Adabı Urfu bunu Sormak lazım 17 O cavaz e, e, 17, 18. E, bir şeyde ihtilaf oldu kime döneceksin? Ahli, ehli elime döneceksin, alimlere döneceksin. Onun için ihtilaf ederken Hazreti Hıdır noktayı koydu şeriatten o daha alimdir bitti. 19. bir haber doğru bir insanın haberiyle amel edilir. Yani ahad hadislerden amel edilir. Yani Hazret Khidr cevap verdiğinde Hazreti Musa teslim oluyordu. 20. racih olan alimler diyorlar. Racih olan bu meselede Khidr Aleyhisselam nedir? Peygamberidir. Şimdi buna daha geleceğiz delillerle açıklayacağız inşallah. Khidr Aleyhisselam peygamberidir çünkü ona ilim Allah'tan geliyor. 21. Allah istediği şeyi mülkünde yapar. Bunu görüyoruz. Biz bir şey onu hikmetini o bilir. 23. racih olan Hıdır Aleyhisselam ölmüştür Resulullah'ın e, bir esetinden önce. Eğer kalmış olsaydı gelirdi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? E, iman ederdi. 23. E, fayda Hazreti Musa dedi sorun benden bu da caizdir bir toplumda diyeceksin sorun benden ben cevap verim Eğer sen kendinden emin isen neyin var? Ee, ilmin var ise yok ilmin yokysa, dinin adına konuşsun o vabaldir 24. fayda o balık tuzlanmış ölü balık Allah nasıl onu ihya etti bu delildir Allah ölüleri diriltmeye 25. fayda o Musa'nın telebesi o kimdir nedir bu racih olan bu meselede bunu da açıklayacağız o da adı Yuşa yu bin Nun radiyallahu anh 26. fayda bu e, feteye fete cins telebe söylenebilir bir mahsuru yoktur. Eğer bir teninin yanı bir alimin yanında e, ey çocuk diyebilirsin ona. E, e, diyebilirsin mahsuru yoktur. Bu küçültme babından değil. Bu şey babındandır. E, sevgi babındandır. 27. Serbest çalışmak Serbest çalışmak Güzel bir ameldir. Bak onlar serbest çalışıyorlar. Hazreti Hıdır da onlara yardım etti. 29. içim unutmuşsa o affedilebilir. Ki Hz. Hıdır Hazreti Musa'yı affetti. 31. Hibe Gayri musulmanından kabul edilir. Yani bir gayrı müslüm geldi sene bir hediye verdir kabul edilir ee, sonra e, istek yani bir de neden isteyebilirsin gurbette olsan ya benim misafiriyet bunu de isteyebilirsin bunun da bir mahsuru yoktur ee, en son e, fayda Allah Subhanahu Teala'dan saygılı olmak lazım. O denede çıktı Hazreti Khidr'in açıklamaları meselelerinde nispet ederken alimler diyorlar, Cemiyi e, bozmağı kendisine nispet etti. Bozmaktır çünkü. Şimdi buradan alacak dersler bulardır. Buları celip şimdi bazı meseleleri burada açıklayacağız. Allah'ın izniyle. O mübhem meseleler nelerdir bu kıssada? Bu masalda? neler var onları açıklayacağız birinci mesele bu feta meselesi Hazreti Yusuf'un feteh ve iz Musa'li Musa o feteh nedir cenz yaşta bir e, cenz'tir yani cenz ne zaman olur on 13'ten on üçten ta yirmiye kadar cenz sayılır yirmi 25e kadar da cenz sayılır Mufessirler diyorlar o cenz en adı yuşa' bin nun Yusuf bin Nun Hazret Musa'ya xadim edendir. Bazı rivayette tabaqlı bazı rivayette akrabası değil. Bunlar o kadar önemli meseleler değil. Önemli meseleler olan nedir? Cenz birsidir. Hazret Musa'ya yardım ediyordu. Telebesidir. Yani Hazret Musa'nın ilminden faydalanan bir telebedir. Eydir ikinci mesele yuşa ile ilgili. Bu feta yuşa peygamber miydi? Hz. Musa'dan sonra yoksa peygamber değildir. Bazı rivayetler e, diyorlar bu peygamberidir. Bazı rivayetler diyorlar hayır peygamber değildir bir lideridir. Hz. Musa'dan sonra bu e, Filistin'e götürdü beni İsrail'i Allah'ın izniyle e, şey aldılar. E, racih olan Allah'u u alem, peygamber peygamberidir. E, şey e, Yuşa bin Nun Racih olan ehl Sünnet'e göre peygamberidir. Ama alimler diyorlar ki burada racih mörcuh için ne yapmamız lazım? Elimizde bir delil olması lazım. Ondan dolayı bu yuşa ile ilgili, Musa'nın talebesi ile ilgili hiçbir divayette delil yoktur ki bu nedir? Bu peygamberdir. Ondan dolayı en sağlam görüş burada hüküm mermemektir. Bu Bence daha güzel görüştür bu. Cumhur velev demişse e, şeydir. E, peygamberdir. Çünkü ya peygamber değilse o zaman biz bir şahsı peygamberliğe nispet ettik peygamber değil. Ya desek peygamber değilse o peygamberdir. Bir peygamberi inkar etmiş oluruz. Onun için en iyi Allahu A'lem diyeceğiz. Çünkü elimizde nas, delil yoktur. Eee bu Yuşa Aleyhisselam'dan da ilcili tabi Beni İsrailler birçok uydurmasyon bizim tefsillere de geçmiş e, meseleler var. Biz bunlara inanmıyoruz. Bunları da burada zikretmenize ihtiyaç bulmuyoruz. Evet şimdi e, bir de ne var burada? Sahibu Musa huwa Hıdır Aleyhisselam. Musa'nın yoldaşı. Ki bu şeyde sefere çıktı Musa o kul Musa'dan daha bilgili kul bu nedir Hıdır Aleyhisselamdır bunu da nasıl bildik bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste açıkladı bizim için bunu şimdi bu Hıdır aleyhisselam kimdir Hıdır aleyhisselam e, hadisten bildik bu Musa ile olan Kehf surasındaki geçen şahıstır çünkü e, Kur'an'da birçok mübhemler var, alimler diyorlar. Bilinmeyen şahıslar var. Mesela çok ayette geçiyor filan böyle dedi ama ad verilmez. Onu en hadiste açıklanır. yen sahabeyle ilgili ise orada sahabeler diyenler bu ayet esbab-ı filan için inmiştir biz biliriz. Ama bu sahabeyle ilgili olmadığı için bunu Resulullah bizim için açıklamıştır. Açıklamasaydı biz de diyemezdik bu hıdırdır diyerdik bir tanesidir. Bir peygamberdir. Allah adını zikretmemiştir. Niye Hıdır söylediler bunun adına? Bu da bir güzel bir leftedir. Yani bir şeydir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynen Buhari'de geçtiği gibi diyor ki: "Hıdır dediler ona. O bir bayaz e, yerde e, oturdu. Bambayaz yani kurumuş çimin üzerinde oturdu. O çim hemen yeşile döndü." Ve, veya bunun gibi eee rivayetler var. Bu da delalet eder. Hıdır Aleyhisselam peygamberdir. O da bir mucizesidir. Kuru bir yer e, şey oldu. Ama Hıdır Aleyhisselam'a gelelim. Hıdır Aleyhisselam nedir? Ne değil? Çimdir. Çimin oğludur. Hangi kavimde geldi? Hangi tarihte geldi? Hangi millete e, peygamberidir değil mi? Çimden iyidir. Nasıl geldi o mescid el Bahri'nin e, o taşın yanına? Nasıl ondan sonra ayrıldılar Hazret Musa ile? Hazret Musa'yla Hızır çıkarken o feta nerede kaldı telebesi? Ee, sonra nere gitti Hızır? Bir daha gördü mü Hazret Musa'nın sonunu görmedi mi? Nasıl ayrıldılar? Ayrılırken birbirlerine ne söylediler? Bunlarla ilgili arkadaşlar hiç elimizde bir sahih rivayet yoktur. Onun için biz burada bizim üzerimize göre varan burada duruyoruz. Hiçbir şey demiyoruz. Ama bazı tefsirleri karıştırsak içlerinde bir sürü rivayetler var. Onlar hepsi İsrailiyettendir. Yen yani, hırafat, bid'at aslı olmayan rivayetlerdir. Sa sahabeden, Resulullah'tan ve ashabından ve hadislerden hiç böyle bir şey gelmemiş bizim için Hıdır Aleyhissel Aleyhisselam'la ilgili. Bu da alimler diyorlar. Nedir? Bizim için bir İmtihan kapsıdır. Nasıl Asa Musa ne ağacından yapılmıştır? Hazreti Adam hangi ağaçtan nehy yoldu Bunlar önemli değil. Önemli olan biz teslim olup amenna ve saddakna diyeceğiz. Semihna ve atağna diyeceğiz. Bununla da bu, işten de, bu, işte, bu işte tamam dedik. Bunda da bir sorunumuz kalmadı elhamdülillah. Ehli sünnete göre doğru olan budur. Bunun haricinde ne var ise bizi ilgilendirmez. Bir başka mesele Hıdır aleyhisselam peygamber mi yoksa veli min evliyaullah'tır. Bazı alimlerimiz ne demişler bu velidir. Bunu da cenel cene alimler diyenler tasavvufi, meşrebi olan alimler demişler. İster tefsirlerinde ister diğer kitaplarında ne demişler Hıdır aleyhisselam peygamber değil velidir. Velinin de makamı peygamberden daha üstündür diyorlar. Bak bir peygamber gitti yanında ilim talep etti. Haşa ve kefe, haşa ve kafa, haşa ve kefe. Bu Allah'a, e, Allah Allah'ın ilmiden, Allah'ın e, adına cahilce söz söylemektir. Cumhur müfessirin ve usuliyin, ve muerrihin ve muhaddisin ve ulema ne diyor bu hakkında? Hıdır Aleyhisselam diyorlar peygamberiydi. Bunun üzerine anlaşmışlar, ittifak etmişler. Ellerinde de birçok delil var. Hıdır Aleyhisselam peygamberdir. O delillerde nedir sıralasak? Birçok deliller var. Ama biz bunları sıralasak şöyle diyorlar. Diyorlar ki وَجَدَ abden min ibadina اَتَيْنَاهُ rahmeten min indina. Diyorlar orada bir kulu bular. Bizim kullarımızdan bir kul bulur. Ona biz rahmetimizden verdik. Burada rahmet diyorlar alimler nübüvvettir. En büyük rahmet. Nübüvvet en büyük rahmettir. Bizim kulumuzdan Kulluğu da nispet etmek Allah Teala'ına kimi nispet eder Allah Teala'ına? Salih kullarını. Onun için biz diyoruz. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Onun için abid nedir? Hakkıyla Allah'a bu da tekit ediyor. Allahu u Teala'nın rahmeti o kulun üzerinedir. O da nübüvvettir. delilleri nedir cumhurun? Ve'allemnâhu milledünne ilme Biz kendimiz ona bir ilim verdik. Milledun ilmi nedir? Milledun ilmi bizden gelen bir ilimdir. Bizden gelen ilim nedir? Yani peygamberlihtir, nübuvvettir. Allah'tan ne gelir? Nübuvvet gelir. Onun için nübuvvet milledun ilmidir. Bunu yanlış açıklayamadım. Ama e, ilham yoluyla, ilham yoluyla gelen ilim milledun değil o. İlham yoluyla gelen ilim milledun değil o Allahu Teala'nın bir Salih kullarına yol gösterişidir Ama milledun ilmi nedir milleedun ne yani bizden Milledun ne bizden gelen ilim nedir nedir Allahu Teala'nın Teala nübuvattir Üçüncü delilleri Cumhurun Hazret Musa'nın sözü hel etette ala Aleen tualeni minme öllimte Ruşta dur ben sene tabi oğlum bana öğret. O ilimden ki ben de onunla hidayetimi buluyum. Doğru yolumu buluyum. Burada teslimiyet var. Sonra o ne diyor? Hıdır Aleyhisselam ne diyor? E, üllimte ruşta. Bu üllimte nedir? Öğrenildin. Hidayet verici bir yol. Kimseye hidayet verici yol olmaz. Hiçbir kula illa ki olur. Bize de verilmemiş o ilim. Ama biz Resulullah'a verdiği vahinin peşindeyiz. Bir tane kaksana dese ben bugün de bana bir ilim geldi, böyledir. Bana Allah rüyada gösterdiyen yani ilham getirdi. Biz ona tabi olsak kargalar bize güler. Onun için milletün Hazreti Musa diyor sana verildiği ilim bu nedir? Nubuvvet ilmidir. Sonra ne diyor? Hıdır Aleyhisselam diyor inne kele tastati sabra. Benimle sabredemezsin. وَكَيْفَ تَصْبِرُ Ala, ma, لَمْ تُحِتْ bihi, خُبْرًا Bilmediğin şeye nasıl sabredersin ey Musa diyor. Demek ki Musa bilmiyor. Kim bilir bunu? Musa nasıl olur peygamber dil bilmiyor. Demek ki bu nebuvvet elmidir bilmiyor. Yoksa Musa her elmi biliyordu. Musa ne dedi? İnşallah beni sabır edenlerden bulursun. Bu da delil. Dördüncü delil eğer eğer nebi olmasaydı Hıdır Aleyhisselam masum olmazdır. Çünkü e, Hıdır Aleyhisselam Hıdır Aleyhisselam hata yapabilir. Tamam. Ama niye hata o hatayı e, inkar etti Musa? Sonra açıkladıktan sonra Hazreti Musa ikrar etti onu. Peygamberler iştihad etmezler peygamberler emir uygularlar o, o fiillere kalktı o fiillere kalktı iştihadi anlamı anlamına gelirdir bu velidir ama iştihadi kalkmadı o fiilleri neyle yaptı Allah'ın emriyle zaten bunu ayetin sonunda açıklıyor kıssanın sonunda açıklıyor ondan dolayı bu ne ayet ediyor Hazreti Kıtır aleyhisselam nedir? Peygamberdir. Nasıl çocuğu öldürdü? Ya iştihatten çocuk öldürülür mü? Yani hiç diyebilirsin ben bu çocuk zannediyorum kötü olur babasına fitne ben bir gün öldürürüm bunu. Bu olmaz. Bunu illa nübüvvetten Allah demiş onu öldür ve onu öldürmüştür. O da şeyin sonunda çözdür. Ben bunu emrimle yapmadım. Ben bunu Allah'ın emriyle yaptım. Sonra Allah Subhana ve teala Musa'dan ne yapıyor? Etap ediyor. Atebahullah. Yani diyor ey Musa niye böyle diyorsun ben en yerin en, alem, en bil, bil, bil, bilcin insanıyım? Sen bilmiyorsun benim bir kulum var senden daha bilcindir. Musa'dan daha çin bilcin olabilir. Ha? Bir peygamber olabilir. Mümkün değil bir peygamberden daha bir vali daha bilcin olsun. Daha ailem olsun. Mümkün değil bu peygamberlere cerehtir. Allah Teala istafa, istifa eder, seçer. Kimi seçer? Salih kullarını peygamber. Nübüvvet seviyesi en yüksek seviyedir. Evliyaullahlar nübüvvetten alırlar e, e, veliliklerini. Yoksa nasıl veli olurlar? Bir veli ne kadar veli olsa, ne kadar salih kul olsa, Abu Bakır Sıddik kadar salih kul olmaz. Onun için biz bu valilere sesleniyoruz. Kim dese benim şeyhim validir, Benim tarikatım doğrudur. Bunlara ne diyeceğiz? Ne kadar doğru olsa şeyhiniz suyun üzerinde yürüse, havada uçsa Abu Bakır Sıddik'ten vali değildir. Ebu Bakır kim demiştir Hazreti Peygamber'den daha eylemdir? Haşa ve kefe. Ve hakeze. Ondan dolayı sonra en son olarak delilleri nedir? Diyor ki, e, Hıdır e, aleyhisselam Musa diyor Musa'ya diyor ki ben Allah'ın verdiği bana bazı ilimlerden biliyorum sen bilmiyorsun. Bazında sen biliyorsun ben bilmiyorum. Burada nedir? Karşılıklı. Sana Allah bazı ilmi öğretmiş peygamber olarak, bana bazı ilmi öğretmiş peygamber olarak. Ona göre cumhurun kavli nedir? Hazret Hıdır Aleyhissalatu vesselam peygamberdir. Bunu cumhur böyle anlamış, icma etmişler bu konuda. Onun için biz de cumhurun sözüne uymamız zorunluluğundayız. Cumhurun sözü hata yapmaz. Resulullah demiş "Ümmetim hata üzerine ittifak etmez." Burada bir mesele çıkıyor. Eyidir nübüvvetini inkar edenler. Meselen diyor hayır ne nebi değil, e, velidir. Bu tekfir olunabilir mi? Hayır, tekfir olunmaz. Neden tekfir olmaz Çünkü bunun nübüvvetini biz ihtihadan çıkarttık iştihaden çıkarttık ama tekfir olunan iştihadi neyin nasi meseleleri inkar eden kafir olur onun için alimler diyorlar ki cumhurun delillerine karşı bir tane inkar etse nübuvvetini anlamı gelir ee, tekfir olunmaz ama hata yapmış dalalat üzerine olur evet bu da böyle şimdi bir mesele daha var Hazret Hıdır Haymi Hay değil mi? Hazret Hıdır e, Öldü mü ölmedi mi? Peygamber Efendimiz zamanında var mıydı yok muydu? Bu nedir? Bunun da üzerine e, şey yapmamız lazım Açıklama yapmamız lazım Bu da şöyledir arkadaşlar Şimdi Hazret Hıdır Aleyhisselatü Vesselam dedik peygamberdir Bunun hakkında bir çok Uyduruk meseleler var ümmette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 Öyle bir su olsaydı şu anda bulunurdur. Niye bunu Resulullah bilmedi, başkaları bilmedi? Öyle bir su ne yer üzerinde olmuş ve ne şimdi var? Öyle bir su yoktur. Her şey ölecektir. İşte bu Resulullah e, görüştü Hıdır Aleyhisselam. Abu Bakır görüştü, Ömerle görüştü, Hazret Ali ile görüştü, Ömer bin Abdülaziz'le görüştü. Ondan sonra büyük tasavvufçılarla görüştü ve görüşüyor. Bu Hıdır Aleyhisselam her zaman karabalarda,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 çötü rivayelerdir zeif rivayelerdir uydurmadır e, mavzu rivayelerdir bunların aslı yoktur ehli i sünnete göre racih olan racih olan ehli i sünnette Hıdıl aleyhisselam bir peygamberidir diğer peygamberler gibi diğer peygamberler gibi zamanı geldiğinde nübüvvet gelmiş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 Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Hazreti Musa olsaydı Bana tabi olurdu rivayette Sahih hadiste Bukhari'de Eğer Hıdır aleyhisselam Olsaydı gelirdi Resulullah'ın ordusuna katılırdı. işte Bedir savaşında vardır Diyorlar e niye katılmadı Savaş yapmadı De Def çalıyordu ne diyordu ha? Def çalıyordu dua ediyordu Allah'a Hayır Hızır aleyhisselam Vefat etmiştir Bu da racih olan ehl-i sünnet Alimlerden e, görüşleridir buna da delil alimler birçok delil getiriyorlar bunları sayısak belç altından kalkamayız ama bir kaç tanesini sayalım ders uzanmasın cevap uzanmasın diyorlar ki Allah Teala'nın e, Enbiya surası 64. ayette Allah Teala şöyle buyuruyor وَمَا beşerin لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ اَفَاِنْ مِتَّ فَهُمْ خَالِدُونَ senden önce hiçbir beşer hiçbir insanoğlu adam oğluna Kalıcılık, huld yani kalıcılık yazmadık. Bu delildir. Yer üzerinde hiç kimse Resulullah'tan önce kalmamıştır. Her şey ölmüştür. Hiç kimse kalmaz. Ondan sonra e, birçok ayette var. Diyor ki e, Ahli Umran 81 eğer Hz. Hıdır kalsaydı Resulullah zamanında vacibidir gelsin peygambere sallallahu aleyhi ve selleme tabi olsun. Ve onunla savaşsın. Çünkü Ali Umru'nda 81'de ne diyor? Ve iz ehezallahu mithaqen nebiyyine Nebilerden ne aldı? Misak aldı. Söz aldı. Ne, neye göre? lem Lema ateytukum min kitabin ve hikmetin. Size verdiğim kitap ve hikmet nübuvvet. Thumma ca'ekum Resulun musaddikun lima ma'akum. Eğer sizin zamanınızda bu hikmeti verdikten sonra bir Resul geldi mi? elindeki getirdiği sizin elindeki de muvafakattır. Yani hepsi İslam dinidir. Hepsi tevhid dinidir. ne bihi ona iman edersiniz. ولتنصرنه. Ona da ona da destek verirsiniz zafere kavuşmak için. <gülüyor> Peygamberlerden söz aldı Resulullah Allah Subhanehu ve Teala. Dedi onları ikrar ettiniz. وَأَخَذْتُمْ <gülüyor> عَلَى ve isri ben sizden söz aldım kabul ikrar ettiler kana feşhadu melekler dedi şahit olun ve ene maakum min de sizinle şahitlerim dedim bütün peygamberlerden İbn Abbas'ın rivayetine göre ne olmuş eğer veli eğer e, Hızır aleyhisselam peygamber olsaydı ne vacibi üzerine gelsin Resulullah'a tabi olsun. Eğer veli olsaydı farazen diyelim ki bu fereziyet hiç imkanı yoktur. Veli olsaydı bile Resulullah'tan gelip Resulullah'a ne yapması lazım idir? E, Difa etmesi lazım Sonra bir bela insan nerede var yaşıyor kimsenin haber olmuyor. Arada sırada bir görünüyor. Yani bu olsa olsa ben e, küçük düşürmek istemiyorum. Ancak bugün de filmlerde olur böyle bir şey. Öyle bir şey yoktur olsaydı Resulullah Allah bize haber verirdi. Üçüncü delilleri işte e, diyorlar ki eğer bu hay olsaydı e, gelirdi Resulullah'a tabi olurdu dedik e, Resulullah'a uyardı e, ve lakinnehu niye uymadı dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmedi destek vermedi çünkü muhakkak ölüdür toprağın altındadır ondan sonra bu hay olsaydı Hiçbir delil yoktur diyorlar alimler. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem bunun bak Resulullah bütün detayını anlattıkıdır aleyhisselam Adını verdi ama demedi e, haydir. Vermedi. Onun için biz buna inanmıyoruz. Beşinci Cumhur diyor ki Resulullah Bedir savaşında ne dedi? Allahumma in tehluk hadil usbâta felen tu'bede fil ard. Diyor ki sen bu grubu Mümin grubunu 300 tane kusuru. Sen bunları yok etsen bugün de, bu yer üzerinde ibadet olunma, o, o, yapılmaz sen artık daha hakkıyla, tevhidle. O o içinde kimler vardır? O üsbanın içinde bize haber gelen, Abu Bakır vardır, Umar vardır, Sahabalar vardır, Cibril vardır ve Khayrul Malaika vardır. Ama zikir olmadı Khidr Aleyhisselam. Eğer bir de ne dese Hıdır Aleyhisselam vardır. ediyeriz neye göre var? Biz hayaletlerden şey yapmıyoruz. Kaspar mıydı böyle görünmeden çizgi filmdeki olmaz. Biz hayaletlerden amel etmeziz. Biz delilden amel ederiz. İslam zahir dinidir. Sonra cumhur diyor. Hikmet nedir Hıdır Aleyhisselam? Dağlarda yaşıyor, cizlenmiş. Maharalarda yaşıyor. Hikmet nedir? Yani bize ne faydası var bu Hıdır Aleyhisselam? In?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 Resulullah'ın dinini yaymaktır. Hadisle zaifi ayırmaktır. Emir bil ma'ruf neye ya al yapmaktır. Hiç biz görmedik kıdır gelsin bize desin emir bil ma'ruf neye ya al yani ilmi öğretsin. Öyle bir şey yoktu. Sonra Cumhur diyor bir hadis var. i̇mam Müslim Müslüm rivayet ediyor. Sahih bir hadis. İmam-ı rivayet ediyor. Abdullah İbni Umar'dan rivayet eden diyor Salla bine Resulü sallallahu aleyhi ve sellem salatel işa' Bir gün Işâ namazını bize kıldırdı. Akşam nam çindi namazı, e, yatsı namazını. En son hayatında, hayatın en son günlerinde. Salam merdıktan sonra döndü bize ne dedi bilir misin? Dedi sallallahu aleyhi ve sellem أَرَأَيْتُكُمْ لَيْلَتُكُمْ hadihi Gördünüz bu geceyi ala عَلَى رَأْسِمِ اَتِسَنَةٍ minha Bu gece her yüz senenin bu gece neye tasadüf ediyor? Tasadüf ediyor yüzüncü senenin gecesine. Bu gecede dürle yebqa mimmen hu ala Her yüz sene döndüğünde, tam yüzü tamamladığında bu geceki o geceye dengeliyor. geliyor. Yer üzerinde canlı hiçbir şey kalmaz. Yani eğer bir tane yüzü da o gece kalmaz. Ondan sonra diyor ki, eee Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, sahabeler kar, kar, karıştı kafaları.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 Sallallahu aleyhi ve sellem bir قبل ان يموت bir, bir, bir ay öl, ölmeden önce dedi Seluni ani sağa, sor benden saatle ilgili ve inna ilmuha indallah ilmi Allah'ın indinde dedi ve aqsim وأقس, billahi وأقس, Allah'a yemin ederim ma alal arzi min nefsin menfusetin bir canlı nefes alıyor, veriyor bir canlı te'ti aleyhemi etü sene o canlı yüz sene geçmez hayatı. Ondan dolayı alimler diyor Hıdır Aleyhisselam binlerce sene nasıl haykalsın? Ondan dolayı bir rivayetleri hepsini ne yapıyorlar? Kü Küllü olarak Ehl-i Sünnet reddediyor. Hıdır Aleyhisselam normal bir peygamber gibi Aleyhimiz Salatu ve bütün peygamberlerin üzerine olsun yaşamış, ölmüş, gitmiş. Ehl-i Sünnet'in görüşü budur. Şimdi burada bir şey daha açıklamamız lazım. Milledun ilim. Alimler diyorlar nedir bu Milledun ilim? Biz geçti bizim için ayette. Ne diyor? Ateynahu rahmeten min indina. Rahmet verdik ona bizden bir rahmet verdik Allah Teala ve allamnahu öğrettik ona Milledun ilma. Bu ilim nedir Milledun ilmi öğretildi? Bazı insanlar bunun hakkında ne yapmışlar? İşte bu Milledun ilim ee, şer'i ilimden daha önemlidir. Çünkü ilim ehli tasavvufa göreçidir. Biri zahir, biri batin. Biri şeriat, biri hakikat. Ehli ilim diyorlar. Ehli tasavvuf diyorlar. Ehli ilim, ehli tasavvuf, ehli ilim, ilimleri avam içindir. Ehli tasavvufun ilmi havas ilmidir. Allah'ın has ilmidir. Onu her kimseye vermez. Bak Musa'ya vermedi, Hıdra Aleyhisselam'a verdi. Ondan dolayı yola çıkıyorlar. Diyorlar, bu, bütün İslam alimleri zahir ilmi bilirler. Kitap, sünnet, işte buradan fıkıh çıkartırlar. Ama vel, e, milledun ilmi ki Allah bir tane onu peygamber olsun olmasın ona verse, o a, hakiki Allah'ın muradını bilir. Bu batıl bir sözdür. Bunu ne Resulullah konuşmuş, ne Abubakır, ne Ümer, ne dört imam. Dört imamdan büyük alim var mıydı? Dört imamdan büyük evliya varlar var mıydı? Yoktur. Onun için bu özellikle tasavvuf ehlinin tefsirinde yani insan okusa akıl mantık hiç kabul etmez. Bu tefsirlerde ne geçiyor? Bu, bu şeyler geçiyor. Bu milletün ilmi meselesi. Bu uzun meseledir. Bunu açığlasak altından çıkmayız. Buna da en güzel cevabı İmam Kurtubi tefsirinde vermiştir. Ben arzu ederim her insan İmam, İmam, İmam, İmam Kurtubi'nin Bu meselesinde tefsirine dönsün Tefsiri elhamdülillah Türkcesi var elimizde Bu ayette e, Kev surasında dönsün Orada e, Hatta bulara batini zındıklar Söylüyor Bu, bu türlü zahir e, Batin ilmini iddia eden Orada çok güzel bir e, Şey yazmış Bizim zamanımız olmadığı için açıklayamıyoruz ama biz sadece şunu açıklayacağız İnnehu bu milledun ilim nedir bu milledun ilim nübuvvettir bu Resulullah'a da verilmişti ama bu milledun ilmi Resulullah'tan başka kimseye verilmez kimseye verilmez verilse verilse ilham verilir İlham nedir ilham ile milledun ilmin farkı nedir milledun ilmi Allah'ın direkt ilmidir emridir uygulanır ama e, ilham nedir İlham Allah'ın ilmindeki bir meseleyi anlamıyorsan Allah sana doğrusunu yol gösterir. Fark budur. Bak milletün ölümle halal haram koyulur ama ilhamla halal haram koyulmaz. Bir tane ne kadar bir günde salih olsa bırak bir günü. Hazreti Ebu bir halalı haram kılsa dese ilhamla oldu. sahabeler onu ne yapardılar? Vallahi reddederdiler. Vallahi reddederdiler. Hazret Ebu Bakır sallallahu aleyhi ve sellem radıyallahu anhu çıktı minbere ilk aldığında hilafeti dedi, mene itaat edin ne kadar kitap ve sünnet Resulullah'ın izinde gidiyorum. Ama gitmedikçem siz beni dinlemeyin. Anlatabildim mi? Onun için Hazret Ümer de dedi e, bir tanesi dedi, vallahi ey Ümer dedi, e, sen eğer e, Allah'ın yolunda gitmezse ağzımızdan dedi, seni düzeltiriz.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 Ona da alimler zühd diyorlar zühd takva o ilimde nereden gelmiş bize Resulullah'tan gelmiş takva imamların muttakilerin imamı Resulullah'tır ondan sonra Abu Bakır'dır Usman'dır Ali'dir radıyallahu anhüm sahabedir dört imamdır bunlar hepsi evliyaullah'tır hazlar muttakidler. Onun için çok güzel nakiller getiriyor Alusi orada dönsek baksak tefsirlerinde. Hatta Abdul Kadir Ceylani Hazretlerinden radıyallahu anhu büyük bir, bir adamdır rahimehullah. Büyük bir, bir Hanbeli alimidir bu. Wa izzül muttaqid ne diyor imam e, naklediyor Alusi eee Ceylani'den. Diyor cemiül evliya bütün evliyeler la istemidun illa min kelamullah ve kelami resulih. ولا يعملون الا بضوهرها. Bütün بتاوليا الير diyor elimlerini Allah'ın kelamından Resulullah'ın kelamından alınlar ve zahirine amel ederler reddediyor o batıncilere Seyyidut Taife dedikleri Junayd el-Bagdadi radıyallahu anhu ve arza diyor bütün yollar et turuku kulluha bütün yollar kapalıdır illa man itfae atharir rasul İlla çibirtene Resulullah'ın izinde gidercen. Cüneyt aynen bir de diyor ki, İmam Cüneyt Rahimahullah diyor ki, kim Kur'an'ı ezberlemese, hadis yazmasa, ilme, ilme alime uymasa, e, bizden değil. E, Sukti Hazretleri, bu da imamdır, bir imamlardan Bağdat Diyor ki, kim batın ilmi iddia etse, eee,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 Hatta Hamid Hamed'il Gazali İmam Gazali dedikleri meşhur Rahimahullah nedir? Men kâle innel bâtına yukhalifu zâhir fahu ilel kıfri akrabu minhu ilel iman. dese batın zahira muhalefet edebilir. O çifre daha yakınır imandan. Onun için milledün ilmi nübuvvet ilmidir. Vilayet ilmi değil. Şimdi bu kıssa da bu da bitti. Hazreti Hıdır'la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 Mecma el Bahrein şu anda Sina'da, e, Sine yarım yarımadası gibi bir yer var. Oradaki deniz denizin birbirine e, yapışıyor biri. E, Kızıl Denizin e, kuzeyinde içi ayrılıyor. O Mecma el Bahre'dir. Maalesef eee gittiği Tahut Hüsnü Mübarek orayı ne yapmıştı en son dönemde? E, pislik yuvası yapmıştır. Bütün Yahudiler, batıllar orada gidip dünyanın en pisliği yeridir. Siyahi yani turizm bir belgesi yapmıştır. Bütün pislikler orada dönüyordu maalesef. Ki o o yerde nedir? Dediğimiz gibi Hazreti Musa'nın yeridir. Orada Hıdır Aleyhisselam'dan bili, bilişmiştir. Sonra diyor ki e, o şey e, o taşın adı neydir? O taş nerededir? ki geldiler oturdular yanında. Bunların peşine gitmek gerek yoktur. Bir de diyor o su nedir balığa? O balığa feta dedi ki o balığa su değdi. Balığa koydu yanına poşette torbasında bir damla su değdi ona. O sudan sonra balık canlandı yolunu aldı gitti. O su nedir? E, o nerededir bilmiyoruz. Sonra döndüklerinde Hazreti Hıdır nerede buldular? O mekan nedir bilmiyoruz. E, cemiye nerede mindiler onu da bilmiyoruz.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 anlatabildim mi? Sonra e, Musa'nın fetası nere gitti? Hazret olçısı giderken Yuşa bin Nun nere gitti? Nerede bekledi onları? E, ayrıldı mı onlardan? Onu bilmiyoruz. Sonra Hazret Musa ne, ne zaman döndü e, bir de kavmuna? Acaba bu eee e, Firavun'dan önce miydi? Firavun'dan sonra mıydı? Gerçek racih olan Firavun'dan sonradır. Bu da mübem meselelerdir Bir de sürprizler var bu kıssada Kim için? Hazret Musa için Bazı sürprizler var Bunları da bilmemiz lazım Bunlarda da fayda var alimler diyorlar Sürprizler nedir? Hazret Musa Şimdi gelmiş bir e, Kendinden e, başka bir Nebiden bir peygamberden ilim alsın Burada sürprizle karşılaşıyor, karşılaşıyor Hazret Musa Bakıyor ölü bir balık tuzlanmış pişmiş bir damla su da ondan sonra denizde suyun alıp gidiyor. Hatta seraba dedikleri nasıl bir gemi gittikten sonra peşinde bir müddet iz kalır. O balığın böyle peşinden iz kaldı canlı olarak indi gitti. Nasıl diriltti bunu? Bu mucizedir Hazret Musa bunu bilmiyordu. Yani biliyordu Allah ölüyü diriltir ama bunu bir sürpriz oldu ona. Allah Subhanahu ve teala istese kudretiyle her şeyi dir diriltir. İşte bu, bu bir sürprizdir.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 Bu da sürpriz onun için. Nasıl sabredemem ben? Peygamberim, ilim öğrenmeye gelmiştim. İnne kelan tasatiyem ayı sabr. İlk sefer böyle bir sürprizle karşılaştı. Sonra bir sürpriz oldu. Baktı bu ilim öğrendiği adam cemiği bozuyor. Bu da sürpriz. Çocuk öldürüyor. Bu da sürpriz. Duvar yapıyor. Bu da sürpriz. Ee, bir sürpriz daha oldu. Adet ürüfte o zaman yok uymuş galiba. Nedir? Çoğu insanları seni misafir etmiyorlar. Cimridiler.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 Unutmak kim unuttu? Fethası unuttu Neden unuttu? Kur'an subhanahu teala Unuttuğuna göre Nisbet ettik ile nesiye Neden nesiye Burada Hz Musa bilmiyordu hüt unutulmuş Yoruldu Diyordu hüt unutuldu ama burada nispet ne oldu? İçisine doldu Nesiye cemi Kişisi unutulardır hütü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 Çünkü Allah Teala diyor velavla daf'u'n-nasi ba'dhuhum ba'dhuhum bi ba'dhin lefesadet lefesadet el İnsanları birbirine Allah Subhanahu Teala vurmasa, savaştırmasa yer yer bozgunluğa uğrar. Evet. Sonra abeden min ibadina فوجد عبدا من عبادنا عبوديت لوصف الخضر عليه السلام. Bu da delildir neye? İnnehu o hakiki peygamberdir. Çünkü peygamberlerin en büyük Zahir şeyleri nedir? Ubudiyettir. Onun için Resulullah Abden nebiyen Resulâ. Bak Hazret Nuh'u Allah Subhanahu teala İsra surasında 3'te ne diyor? Nasıl vasıf ediyor? Zürriyete Men hamelnâ ma'nûhin innehu kana abden şekûrâ Sonra Resulullahçı ne diyor? Sübhanellezî bi bi'abdihi leylen. Bu da delalet eder abettir. Sonra bir ayette daha bir faydalı bir şey. Ne diyor? Rahmeten rahmetu eee nedir buyuğu ayetine o ataynahu rahmeten min indina ve allamnahu min ladun ilma. Burada rahmet nedir? Rahmet ilimden daha kapsamlıdır. Rahmet Allah Subhanahu ve Taala her şeye rahmet edebilir ama ilmi özel insanlara verir. Onun için yer üzerinde mu'min, salih, kafir hepsi çoktur.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 لَنْ emeği sabra sabre demesin. Burada Hz. Musa'yı küçük düşürmüyor. Burada zahiren ayette ne diyor? Sen benimle sabredemezsin. Yani Hz. Musa'yı küçük düşürdü. Çinci ayette açıklıyor. Çinci ayette açıklıyor. Ne diyor? وَكَيْفَ تَصْبُرْ عَلَمَا لَمْ تُحِتْ بِهِ خُبْرًا Demek ki in, insan oğlunu burada Hz. Musa'yı birinci ayette küçük düşürüyor. Öyle anlaşılıyor ama öyle değil kastı.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 ve senin sene aes etmem. alimler diyorlar sabredemedi Musa. Neden? Çünkü dedi inşallah ben sabredebilirim. Ama Hazret İsmail babası diyerken seni dedi kes inşallahu ene min İnşallah ben sabredenlerden olurum. Ben kimim sabreden? Onun için mümin diyemez ben müminim inşallah. Ne diyor? İnşallah ben müminlerdenim. He? Kucu yani insan teskiyetmesin kendisini Allah Teala karşısında. Ee, sonra e, Hıdır Aleyhisselam cemiye gelirken demek ki insanlar e, burada ne çıktı ders? insan kendi halal kazanç her zaman güzeldir. Çünkü insanlar halal paralarıydan e, insanları cemiyle taşıyorlar. Onu da Hıdır Aleyhisselam ikrar etti. Bir de Hıdır Aleyhisselam orada dedik bir kuş geldi gagasıyla sudan aldı. Hadiste geçtik gibi Bukhari Müslüm'de. Bunun da anlamı gelir ki Allah'ın ilmi sayısızdır bitmez. Allah'ın ilmi nedir? Sayısızdır bitmez. Aynen ayetin sonunda, Kehif Surasının sonunda geçtik gibi Dürçü lewkânel behrû midâden li rabbi. Bu deniz çağda olsa, bütün ormanların kalemi ağac olsa Allah'ın ilmini yazsan,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 az bozgunluğa katlandı neyi kuvartın? Büyük maslahatı kurtarsın. O çocuklarını kurtarsın. Onun için bazı alimler bazı şeyde fire verirler. Tağutların karşısında, zalimlerin karşısında. Nasıl tüküya var? Nasıl zahiren seni küfre zorlası Ammar İbni Yasir gibi küfredersin? Ama bunun ölçüsü var. Her ağzına gelen de küfretmez. İkrah altında olacak. ikrah da tam şiddet, kılıç başının üzerindedir. Yok zennen olur. Ben ne dersen böyle olur. Olmaz. İşte bu da delildir. Bazen fire verirsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl anlaşma yaptı müşriklerle Sülhül de? Nasıl 10 e, e, sene Sülhül Hüdeybiye'ni yaptı? Nasıl Yahudilerden ittifak yaptı? E, bir mümin de e, bir günde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 o da kıssas varmış. O da orada da kıssas varmış. Beni İsrail'de de kıssas var. Bu da delildir ona. Onun için Hz. Musa inkar etti. Diğer ayette Maide Suresinde 45'te ve ketabna aleyhim Beni İsrail üzerine yazdık. Fiha ennen nefse bin nefsi vel ayni bil ayni vel enfa bil enfi vel uzne bil uzni ve sinne bis sinni vel curuha kıssasun. Bu da nedir? Tevret'te de var bu işte.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 İnsan her zaman misafirine ikram etmesi lazım. Onun için Resulullah diyor. Men kâne yûmim billâh vel yevmil âkhir fel yukrim Kim Allah ve Resulüne inanıyorsa e, misafirini Allah ve Resulüne ve ahiret gününe inanıyorsa misafirine ikram etsin. Bu da şeydir. Sonra sen e, ücret almak e, mahsuru yoktur. Bir yerde işleyeceksin, ücret alacaksın. Çünkü Hz. Musa dedi ücret almadan yaptım bunu.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 Allah'ın rahmetiyle olur. Bir de Hazret Khidr diyor ki burada ve ma faaltu amri ben kendi ihtihadımla bunları yapmadım ey Musa. Bu da delalet eder dediğ nubuwwetine. Sonra ne diyor? Sa unebbiuke bi tawil ma bi tawil ma sabra. Sen sabr edemediğini tevilini ben senin için şu anda açığalayacağım ey Musa diyor. Tevil. Tevil nedir? Bir mübhem şeyin açığlamasıdır. Tevil budur. Bir mübhem şeyin açıklamasıdır. Kur'an'da tevil birçok ayette geçiyor. Hatta Hazreti Yusuf ayetinde en çok geçen e, tevil meselesidir. Çünkü kıssanın olayı bunu ilgilidir. 17 yerde tevil meselesi geçmiş. 8'i Hz. Yusuf'un kıssasındadır. Çünkü alimler diyorlar kıssa tevil ile ilgilidir, rüya ile ilgilidir. Tevilin de şeyi nedir? Haberi gerçege çevirmektir. Tevriyi uygulamaya çevirmektir. Zihnindeki bir e, fotoğrafı canlandırmaktır. Bu tevvildir.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 Dedi, en أَنْ يُبَدِّل, يُبَدِّلِهُمَا رَبُّهُمَا biz, ist, beni, biz öldürdükten sonra dedi biz istedik e, Rabbi onu hayırlı yapsın. Ama duvarı fa فَأَرَادَ Rabbuka Senin Rabbin ey Musa istedi. Ne istedi? Bu böyle olsun. Niye? E, birincide e, beni istedim, kincide biz istedik, üçüncüde e, Rabbin istedi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 ben, biz Rabbin Bu bir güzel bir latifedir. Ee, birincide kendisine, çinçide, çinçide cam, şeklinde, üçüncüde sadece Allah'a. Çinçisi e, Allahu Teala'dan kötü e, e, meseleleri, birincide meselen, kötü meselesini Allahu Teala'ya daha edeb babinden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 Yani çok müncer bir büyük bir münker yaptın. Ama al son ucunu çim istedi Allahu Teala çünkü babaları salih Müslüman idiler, mümin idiler. İstedin olsun, onları kurtarsın. Demek bu olayda iki şey var alimler diyor. Birincisi Allah istemiş babalar için daha hayır olsun. O çocuk çünkü çafir olacaktır, baba anaya aziyet verecektir. Baba ane de aziyet yer. Neden aziyet yer? Çocuğun hiçbir üzerine görse. Yen yani de fitne olur baba anaya